Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bugün 1 Ocak yeni yılın ilk günü 2019'un sosyal fayda alanında da hem bol faydalı hem de hepimizi mutlu edecek toplumsal olarak daha iyi bir yere geleceğimizi sağlayacak gelişmelerle dolu olsun istiyoruz diliyoruz bir 2018'e genel olarak bakalım dedik e, ortam Rolf Kösemen bugün bizle beraber değil ama haftaya diğer kâmda 2018'in en iyi sosyal fayda kampanyalarını da onunla birlikte gözden geçireceğiz 2018'de neler olduğuna dair iki tane önemli haber yapıldı bunlardan bir tanesi kadın hareketlerinde dünya çapında 10 önemli andı. Küresel Kadın Fonu Global Fund for Women 2018'de kadın hareketleri ve kadının insan hakları açısından en önemli 10 anı listeledi. Hem Biyanet hem de sivil sayfalar bunu haber olarak sayfalarına taşıdılar. Küresel Kadın Fonu 2018'de kadın hareketlerinin dünya çapında güçlü yöntemlerle politikaları, uygulamaları ve tartışmaları etkilediğini belirterek kadının insan hakları, cinsiyetler arası adalet ve eşitlik için önemli olayları değerlendirdi. Listede sıralanan kazanımların dünya çapında kadın hareketinin gücünü örneklediğini ve bu ruhu 2019'a taşımak için ilham verici olduğunu da söylediler. Peki neler var bu kazanımlarda? Ee, öncelikle 2018'de pek çok ülkede kadın hak savunucularına şiddet ve baskılar sürdü ancak bu hak savunucularının mücadelesi de sürdü. Mart'ta Brezilya'da 38 yaşındaki Afro-Brezilyalı Afro politikacı ve aktivist Mariel Franco, Ukrayna'da ülkenin önde gelen aktivistlerinden Catherine Ganz yük öldürüldü. Ancak hak savunucularına karşı artan saldırılara rağmen, 2018'de hem çalışmalar yoğunlaştı, hem de düşünce ve eylem üretmek ve başarıları kutlamak için kolektif alanlar oluşturuldu. Bir başka önemli gelişmede Amerika Birleşik Devletleri dahil pek çok ülkede kürtaj haklarını kısıtlama ve geri alma çabaları olsa da dünya çapında ilerleme kaydedilmesiydi. Önceden kürtajın tamamen yasak olduğu Şili ve İrlanda'da kürtaj yasallaştırıldı. Arjantin'de 10 yıllarca süren çalışmalar sonucu kürtaş hakları yasa tasarısı sunuldu. Yasa tasarısı Senato tarafından reddedilse de ülkede daha önce görülmemiş bir halk desteği buldu. 2018'de iklim değişikliği üzerinde çalışan ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını dile getiren kadın grupları arttı. Örneğin çevre konularında kadın liderlerini destekleyen Hindistan Kadın Kolektifi Women's Collective in India gıda güvencesi sağlamak için kadın çiftçilerle çalıştı. Kuzey Uganda'da kadınlar ve kırsal gelişim ağı Women and Rural Development Network sürdürülebilir tarım uygulamalarına başladı. İklim değişikliği çerçevesinde cinsiyet eşitsizliğini, iklim adaletinde kadınların rolü başlıklı kitabı bu yıl yayınlanan eski İrlanda Başkanı Mary Robinson gibi liderler de gündeme taşıdı. İklim değişikliğiyle mücadelede kadınlar genel olarak karar mekanizmalarının dışında bırakıldıkları halde, iklim değişikliğinin en ağır sonuçları ile kadınların yüzleştiği fark edildi. Kasırga ve su baskınları sonucu yer değiştirmek zorunda kalanların çoğu kadın ve tüm dünyada kuraklık, su baskınları ve aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenen, bezin kaynağı kaynakları üretiminin %80'e yakınını kadınlar gerçekleştiriyor. Bir başka 2018 boyunca süren önemli mücadele de ergen kız çocukları içindi kız çocukları ve genç kadınlar yeni ve heyecan verici yöntemlerle olumlu değişiklikler için harekete geçti. 2018'de kadının insan hakları alanında ilerleme kaydeden genç liderler öne çıktı. Jenerasyonlar arası ve hareketler arası alışverişler yeni hareketlerin oluşmasına alan tanıdı. Mama Cash ve Frida örgütlerinin yakın zamanda yayınladıkları araştırmaya göre kız çocukları ve genç kadınların liderlik yaptığı hareketler önemli bir güce sahip. Küresel kadın fonu ise kız çocukları ...yönettiği hareketleri desteklemek üzere Ergen Kızlar Fonu'nu yani Adolescent Girls Fond'u kurdu. Kadına ve kız çocuklarına şiddet suçları işleyen faillerden hesap soruluyor... 2018'in önemli gelişmelerinden biri de buydu. 2018 dünyada cinsiyete bağlı şiddete karşı mücadeleler sürdü. Mayıs'ta Uruguay'da ilk kez bir sanık kadın cinayetinden hüküm giydi. Kadın cinayeti ülkede 2017'nin Ekim ayında yasal olarak insan öldürme suçundan farklı, nefret suçu gibi özel koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gereken bir suç sayılmıştı. Filistin'de pek çok feminist grup, kadın cinayetlerine karşı sessizlik ve cez cezasızlık. Karşı harekete geçti. İsrail'de Yahudi ve Filistinli kadınlar Aralık'ta 16 yaşındaki Yara Ayov'un ve 13 yaşındaki Silvani Tesegan'ın öldürülmesine karşı öfkelerini dile getirmek için grev yaptı. Arjantin'de başlayan ve Güney Amerika'ya yayılan erkek şiddetine karşı mücadele eden "bir eksik olmayacağız" Niun Amenos hareketi eylemlerini sürdürdü. 2018 dünya çapında cinsiyet eşitliği çalışmalarına 300 milyon dolardan fazla bütçe ayıran Kanada hükümeti gibi büyük fon sağlayıcılar feminist bir odağı olan yardım projeleri yürüttü. İnsani yardımların feminist bir yaklaşımla yürütülmesi dünyada önemli kazanımları destekliyor. Nobel Barış Ödülü'nün kazananları bu yıl Kongo'da şiddet gören kadınlarla çalışan Dr. Denis Mukave ve Işid’in cinsel şiddetine ışık tutan ezidi aktivist Nadia Murad oldu. Ödülün Mukave ve Murad'a verilmesi cinsel şiddetin savaş silahı olarak kullanılması sorununa dikkat çekti kadın hareketleri artan baskılara karşı en güçlü cevabı vermek için strateji geliştirirken gittikçe daha çok örgüt, grup ve lider hareketler arası örgütlenmenin gücünü tanımaya başladı. Kesişimselliğin odağa alınması sonucunda çeşitli konularda uzmanlaşan toplumsal adalet örgütleri arasındaki işbirliği, tartışma ve iletişim sonucunda toplumsal hareketler güçlendi. Bu güçlenmeyi Türkiye'deki kadın hareketinde Beliren işbirliklerinde de gördük. İklim değişikliğini de odağına alan örneğin Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği değişik grupları bir araya getiren karşılaşmalar adlı toplantıları düzenlediler. Bu toplantılarda hem toplumsal cinsiyet ve iklim değişikliğinin kesiştiği noktaları tanımlamaya çalıştılar hem de yeni işbirlikleri geliştirdiler. Orta, e, Orta Doğu'dan Güney Amerika'ya baskıcı hükümetler politikalarına ters düşen hak savunucularını kısıtlamak, tehdit etmek ve yok etmek için çalışmaya devam etti. Ancak risklere rağmen kadın örgütleri yaratıcı toplanma, çalışma ve strateji yöntemleri geliştirdi. Acil Eylem Fonu, Urgent Action Fund raporuna göre, gruplar sosyal medya ve diğer teknolojileri kullanarak yeni fon kanalları yaratıyor ve yasal kısıtlamaları deliyor. Sanat aracılığıyla aktivizm de baskılara meydan okumak için kullanılıyor. Dünyada pek çok ülkede ki aralarında ülkemiz de mevcut hem de epey yüksek sıralarda kadına şiddete cezasızlık, ücret eşitsizliği gibi sorunlar bu yılda devam etti ve kadının insan hakları pek çok açıdan tehdit altında oldu. Ancak kadının insan haklarına getirilmeye çalışan kısıtlamalara karşı direnişte tüm gücüyle devam ediyor diyor Biyanet'in haberi globalfundforwomen.org'dan daha detaylı bilgi de almanız mümkün. Ancak kadın hareketleri açısından son derece hareketli bir yıl geçirdiğimizi söylemek mümkün. Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye'de de hem pek çok eylem hem de yasal dönüşümlerle beraber gelen pek çok mücadele alanı gördük. 2019'da bu mücadelelerin daha iyi sonuçlar vermesi için umutlarımızı tutuyoruz. 2018 ile ilgili bir muhteşem toparlamada Yeşil Gazete tarafından yapıldı. 2018'de Dünyanın Yeşil Enleri iyi Gelişmeler, Kayıp ve Felaketler başlıklı yazı Ümit Şahin, sevgili Ümit Şahin tarafından yazıldı. Hem Türkiye'ye hem dünyaya bir bakış attıkları iki tane yazıları var. Onlardan alıntılar yaparak bir de yeşil alanda dünyada ve Türkiye'de neler oldu 2018'de diye bakalım. Dünyada 2018 iklim değişikliğinin ve karbon emisyonu hızlandığı Trump gibi gezegen düşmanlarının güçlendiği ekoloji aktivistlerine yönelik saldırıların devam ettiği bir yıl oldu 2018 ama aynı zamanda bilimsel gelişmeler ve bilimsel derlenişte de güçlendi 2018'de dünyada yaşanan en önemli 10 iyi gelişme ve 10 kayıp ya da felakete bir bakacağız ardından da Türkiye'ye döneceğiz 2018'de dünyada 10 yeşil iyi gelişme ve direniş demiş sevgili Ümit Rahin Muhtemelen Yeşil Bülten'de daha da detaylı olarak anlatacaktır ama neler var bir bakalım. Birinci, bir numarada Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli IPCC'nin 1.5 derece özel raporu yayınlandı ve her şey değişti. Dünya insanları küresel ısınmayı 2 değil 1.5 derecede durdurmanın ne kadar önemli olduğunu ve bunun için sadece 12 yıllarının kaldığını dünyanın en büyük iklim otoritesi. Polonya'nın Katowice şehrinde düzenlenen ve IPCC'nin 1,5 derece özel raporunun damga vurduğu 24. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda Paris Kural Kitabı eksiklerle de olsa kabul edildi. Böylece 2015'te kabul edilen Paris Anlaşması da işlerlik kazandı. İsveçli 15 yaşındaki lise öğrencisi Greta Thunberg, iklim değişikliğini durdurmak konusunda hiçbir şey yapılmadığı için harekete geçti ve okul kırarak eyleme başladı. Greta büyük bir dalga başlattı böylelikle. COP24'te de açılış konuşması yapan Greta, dünya liderlerini uyardı. Dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle de Avustralya'da öğrenciler Greta'nın çağrısıyla okul grevine başladılar. Avrupa'da kömüre karşı direniş hız kazandı. Almanya'da 12 bin yıllık Hambach Ormanı'nın kalan kısmındaki ağaçların linyit madenini genişletmek için yok edilmekten kurtarılması için binlerce kişinin katılımıyla protesto eylemleri düzenlendi. Yine Almanya'da Köln şehri yakınlarında Enda Gelende örgütü liderliğinde 6500 eylemci şu ana kadar linyit kömürüne karşı yapılan en büyük sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştirdi. Ve Avrupa'nın en büyük karbon emisyonundan sorumlu olan RWE'nin kömür madenlerine giden aylara yatarak 24 saat boyunca bu yolu kesintiye uğrattılar. Eylem görüntülerini hemen hemen herkes hatırlıyordur diye düşünüyorum. Gerçekten ilham vericiydi. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan ve iklim değişikliğinin etkilerine doğrudan maruz kalan aileler Avrupa Birliği'ne dava açtı. Avrupa Birliği aylardır devam eden müzakerelerin sonunda tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına karar verdiğini açıkladı. Bu bizim için de önemli bir e, haber çünkü 2019 Ocağı'ndan itibaren Türkiye'de de plastik poşetlerin alışverişlerde kullanılmamasına yönelik bir e, karar var. Bakalım ne kadar ya da nasıl uygulanacak. Avrupa Birliği'nin tek kullanımlık plastik yönetmediği en geç 2021, 2021 yılına kadar tüm üye ülkelerde yürürlüğe girecek. Bir grup yurttaşın 2015'te Hollanda hükümetine karşı açtığı ve mahkemenin Hollanda'nın 2020'ye kadar emisyonlarını önemli oranda azaltmasına karar verdiği Urgenda davası, Ekim ayında hükümetin temiz davasını kaybetmesiyle iklim davaları açısından çok önemli bir emsal oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı EPA'nın başına getirilen ve adı skandallarla anılan Scott Pruitt istifa etti. Pruitt'e istifasından bir gün önce Washington DC'de yemek yediği bir lokantada kucağında 2 yaşındaki oğlu olan bir kadın istifa çağrısında bulunmuştu. Dünyada nükleer endüstri gerilemesini sürdürdü. Güney Afrika nükleer santral planlarında geri adım atarken, Belçika nükleer enerjiden vazgeçeceğini açıklarken, hightech nükleer projesini askıya aldı. Toshiba ise Birleşik Krallık'ta nükleer santral için kurduğu şirketi kapatma kararı aldı. Dünya içten yanmalı benzinli motor teknolojisini terk etme yolunda yavaş da olsa adım atmaya başladı. Avrupa'da elektrikli araç satışları oranı %40'ı aşarak 1 milyonu geçti. Ancak 2018'de dünyada yeşil alanda 10 kayıp ve felaket de yaşandı. Onlara da bir bakalım. Yunanistan'ın Atika bölgesinde Avrupa'da yaşanan büyük sıcak dalgası sırasında başlayan orman yangınında 100 kişi öldü, 4 bin kişi yangınlardan etkilendi. Yunanistan yangınları 20. .000. yüzyılda çıkan en ölümcül ikinci orman yangını oldu.'' Tüm zamanların en büyük ve en ölümcül olman yangını sezonunun yaşandığı Kaliforniya'da, 2018'de çıkan yangınlarda en az 86 kişi öldü. 766 bin hektar alan yandı. 3,5 milyar dolar zarar oluştu. İklim değişikliği hız kesmedi. Japonya'da, Kanada'da ve Avrupa'da ölümcül sıcak dalgaları yaşandı. İklim değişikliğine bağlı aşırı yağışlar, seller, dolular, toprak kaymaları devam etti. Asya'da, özellikle Japonya'da, Hindistan'da, Suudi Arabistan'da ve Laos'ta, İtalya'da, Kenya'da sel ve heyelan nedeniyle yüzlerce kişi öldü. Kasırgalar, tayfunlar ve siklonlar iklim değişikliği nedeniyle daha yıkıcı oldular. Hindistan'da Gaya, ABD'de Florence, Hawaii'de Valaka, Japonya'da Trami ve Jebi tayfunları yıkıp geçti. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. Küresel karbon emisyonları 2018'de hızlanarak artmaya devam etti. 2014-2016 arasında artış duraklamıştı. Geçen sene tekrar başlamış ve 2017'de 2016'ya göre yüzde bir nokta artış, altı artış görülmüştü. 2018'de ise 2017'ye göre yüzde 2,7 daha fazla karbondioksit atmosfere salındı. Brezilya'da devlet başkanlığına Sosyal Liberal Parti'nin adayı aşırı sağcı iklim inkarcısı Hayr Bolsonaro seçildi. Paris anlaşmasından çekileceğini, Amazon ormanlarının yok edilmesine hız vereceğini ve Çevre Bakanlığı'nı kapatacağını vadeden Bolsonaro daha göreve başlamadan Brezilya 2019 iklim zirvesini yapmaktan vazgeçti. Yasadışı avlanma ve yabani hayvan ticaretiyle mücadeleye katkıda bulunan dünyaca ünlü fil dişi ticareti araştırmacısı Esmond Bradley Martin, Kenya'da öldürüldü. Casuslukla suçlanan İranlı doğa savunucusu Dr. Kavus Zeyed Emami gözaltında hayatını kaybetti. Hava kirliliği 2018'inde en önemli çevre sorunlarından biri olmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü yeni tütün hava kirliliği uyarısını yaparken hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yılda 7 milyona ulaştı. Peki dünyada bunlar olurken Türkiye'de neler oldu? Yine sevgili Ümit Şahin'in kalemine bağlanıyoruz. Türkiye'de yeşil enler, kayıplar, kazanımlar. Öncelikle iyi haberlerle başlayalım. 10 Yeşil Kazanım 2018'deki... Dersim halkının 15 yıldan uzun süredir direndiği Munzur'daki tüm hes ve baraj projeleri üstün kamu yararı gözetilerek iptal edildi. Eskişehir'de yapılmak istenen Alpu termik santrali ihalesi çevre örgütlerinin ve Eskişehirlilerin ısrarlı muhalefetinin ardından 5. kez ertelendi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ile Kapaklı Kapaklıçeder arasında kurulması planlanan kömürlü termik santralden halkın karşı çıkışının ardından teknik nedenlerle vazgeçildiği açıklandı. Çanakkale'nin tek içme ve sulama havzası Atik İsa altın madeni çalışması yürüten Kanadalı Alamos Gold şirketine bağlı Doğu Biga Madencilik şirketinin halkın büyük tepkileri göstermesinin ardından faaliyetlerini durdurduğu açıklandı. Çanakkale'nin Aybacık ilçesinde gerçekleştirilmek istenen ve çevre örgütlerinin durdurmak için mücadele yürüttüğü kısacık altın madeni projesi için ikinci kez çet süreci durdurulmuştur kararı çıktı. Antalya'nın Kaş ilçesinde arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla tarım arazilerinden geçen 28 kilometre Kaş Kalkan Otoyol Projesi'ne karşı dava açan yöre halkını haklı bulan mahkeme projeyi iptal etti. Türkiye'nin en önemli uzun duvar tırmanış rotalarının bulunduğu ve maden arama tehdidi altında olan Dede Göl Dağları'nın tamamı doğa sporcularının mücadelesinin ardından Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisine dahil edildi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli uzaktan kumandayla atıldı ve nükleer karşıtlarının büyük Eceli Köyü'ne gitmesi bile engellendi ama inşaat 42 yıldır olduğu gibi bu yılda başlamadı. Japonya, Sinop Nükleer Santral Projesi'nden çekilmenin arifesinde enerji kooperatifleri bu yıl ilk kez güneşten enerji üretmeye başladılar. Ancak Türkiye'de de 2018'de kötü haberler de vardı. Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13. alanı olan ve 230'ü aşkın türe ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu. Endemik türleriyle tanınan ve göçmen kuşların yuvalama alanı olan Türkiye'nin en büyük 11. tatlı su kaynağı Ebergölü de kurudu. Yıllardır yapılaşma tehdidi altında olan tarihi 7 kule bostanlarına açık otopark yapmak için asfalt döküldü. Türkiye Barolar Birliği tarafından 2011 yılından bu yana faaliyette bulunan çevre ve kent hukuku komisyonunda Akköy'den Bergama'ya, Cerrah Tepe'den Gerze'ye açılan ekoloji davalarına hukuki destek veren avukat grubu tasviye edildi. Yaz aylarında Dersin'de çıkan orman yangınları müdahale edilmemesi nedeniyle geniş bir alana yayılarak uzun süre devam etti. Karadeniz yaylaları beton ve asfalta gömülüyor, yeşil yol çalışmaları yaz aylarında yeniden başladı. Brezilya'dan ithal edilen canlı sığırlar korkunç koşullarda tutuldukları ölüm gemisi NADA ile yaklaşık 17 gün süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştı. İklim değişikliğine bağlı olarak artan felaketler Türkiye'de, Bodrum'da, Rize'de, Afyonkarahisar'da, Ordu da seller Hatay erzinde dolu ...felaketleri görüldü. Türkiye kıyılarında ilk kez kasırga alarmı verildi... ...ve Medicaid fırtınası Akdeniz'deydi. Türkiye'de nükleer karşıtı hareketin öncüsü Arslan Ece'yi kaybettik. Ee, kadın Hareketi ve Yeşil harekette 2018'e genel olarak bir bakıştı bu. Ee, i̇yi haberlerle beraber kötü haberleri de gördük... ...ama umudu her zaman koruyoruz. Çünkü o umut sayesinde bu gördüğünüz kazanımların var olması mümkün oluyor... O yüzden de iki tane şarkıyla bitireceğiz programımızı. Bunlardan bir tanesi e, eskiden yani ilk olarak Dolly Parton tarafından seslendirilmişti. Ancak biz başka bir versiyonunu dinleyeceğiz. Whispering Hope şarkımızın adı. Fısıldayan umutlar dedik Do Dolly Parton değil Forrester Sisters'dan dinliyoruz. Bir sonrasında da Paul McCartney'den Hope of Deliverance'ı dinleyeceğiz. Ümitlerin bol olduğu gittikçe güçlendiği bir yıl dileğiyle Diğer hoşça hoşçakalın diyoruz. of the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 Until then, when will